Dua ve evrad-ı okuyup, sonra kalkıp işrak namazı kılmak çok sevaptır, bir. Sabahla öğlen öğlenin arasında dua namazı kılmak çok sevaptır, iki. Akşam namazın arkasından evvabi namazı kılmak, iki, dört, altı rekat, hadis-i şerifte vardır, üç. Gece yatarken abdest alıp dört rekat namaz kılmak, abdest yapmak, hadiste vardır, dört. Geceliğin kalkıp teheccüh namazı kılmak ve dua etmek, bugün de geçti, beş. Bunları tavsiye ederim. Pazartesi Perşembe oruçlarını tavsiye ederim. Hadis anlatılan, bildirilen okudukça size söylediğimiz şeylerde buraya devam edersiniz. Yapmaya çalışırsınız. Allah'ın yolunda yürümeye gayret edersiniz. Sevaplı işleri koşturursunuz. İlim öğrenirsiniz. Arapça öğrenirsiniz. Kur'an öğrenirsiniz. İslam'ı anlatmaya yaymaya çalışırsınız. İslami çalışmalarımıza, organizasyonlarımıza katılırsınız. Efendim dergilerimizi alır okursunuz. Kitapları okursunuz. Orada söylenen Hayırlı işleri yapmaya gayret edersiniz. Böylece yani Müslümanlık gelişsin, yerleşsin, kuvvetlensin efendim. Küfür, isyan efendim, şeytani faaliyetler azalsın diye siz de düşen Allah'ın sevdiği çalışmaları yaparsınız. Günahlardan kaçınmaya dikkat edersiniz. Takva ehli olursunuz. Ahlakınızı güzelleştirmeye dikkat edersiniz. Çünkü çünkü dervişlik demek güzel huyluluk Güzel huya sahip olmak demek ki, ona gayret edersiniz. Şimdi her gün, ben size zikir de terkin edeyim, beni dinleyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Siz de beraberce söyleyin, Allah olsun, buyurun. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah, Allah, Allah, Allah. Şimdi ağzınızı yumun, gözünüzü kapayın. İçinizden Allah demeyi kalbinizden geçirin, devam edin. Devam. Allah mübarek etsin. İşte böyle kalpten sessiz Allah demeyi öğrenin, devam ettirin. İşte, yolda, otobüste otururken, yürürken, gezerken daima kalbiniz Allah'ın zikriyle meşgul olursa çok sevaplar kazanacaksınız. Dereceniz yükselecektir. Günlük zikirinizden ayrı olarak böyle kalbinizi mümkün oldukça çok zikirle meşgul edin. Her anınız ibadetle dolsun. Sevabınız çok olsun. Ahirette yüzünüz gülsün. Tabii bizim yolumuz böyle ibadetleri yapmak, binalardan kaçınmak, hayırları işlemek ahlakı düzeltmek ve kamil insan olmak yoludur. Peygamber Efendimiz, rehberimizdir. Hadis-i şerifler ve Kur'an-ı Kerim'i okuyarak tam dinin aslına, özüne, esasına uygun bid'atlardan arınmış hakiki Müslümanlığı yaşamaya çalışacaksınız. Allah muvaffak etsin. Her biriniz bir Fatiha, aşkı duvallah okuyun, dağınızı yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnne ladin yuba'youn ke, İnne ma yuba'youn Allah. Yedul Allah soka edihim, keman neke sefe. İnne ma yentse aleyhisi, keman alqa Bu tarikata giriş çok ciddi bir işdir. İnsanın hayatında bir dönüm noktasıdır. Sahh-i Peygamber Efendimiz'e gelip beyat etmesinin devamıdır. Peygamber Efendimiz ahireti irtikal ettiği için onun varisi olan müşid-i kamillere ediliyor. Aynı manayadır Allah'a beyat etmek demektir. Sevabı çoktur. Refasızlık gösterilirse cezası da olur. O bakımdan Allah-u Teala Hazretleri sizleri yolunda dair vefalı kullar eylesin. Tarikatta ilerleyip Allah'ın sevgili kulu olmanızı nasip eylesin. Nefse şeytana uydurmasın, gafletle ömür geçirttirmesin, hayırlı işler yapmayı nasip etsin tas hakiki hadis Müslüman olarak yaşatsın, huzuruna sevdiği kul olarak varın, cennetiyle, cemaliyle müşerref olun. Bir hürmeti esrar suretin, tafiyat. Kardeşimiz halini anlatıyor, sıkıntılarını, vesveselerini zihine hücum eden, efendim kötü düşünceleri, inancına zarar verecek şeyleri düşünüyor efendim e, ve bunun için dua istiyor, Allah bizi ve onu imanı kamil sahibi eylesin, vesveselere e, e, düşürmesin, şeytanın maskarası eylemesin. Şeytan tabi Müslümanlar böyle inancıyla oynar, onları şey yapmaya çalışır böyle taciz etmeye çalışır bunlara yüz vermemek lazım ama bazen de elinde olmadan insan bunlara kapılıyorlar bunun da sebebi yediği lokmaların şüpheli olmasından olur bir de günahlara bazı günahları yapmasından dolayı olabilir o bakımdan lokmasına dikkat etmeli efendim ve günah işlememeye gayret etmeli ve günahlardan haramlardan titiz bir şekilde kaçınmalı Allah rızası için bir günahtan zorlayarak kendisini kaçıran bir insana Allah imanın lezzetini, halavetini, tadını duyurur. O zaman her şey tatlı. Cereyan etmeye başlar. Yani takvaya riayet ederse bu dertlerden kurtulur. Allah kurtarsın. Efendim Bursa'dan geldik. Kanuni'ni tebrik ederiz. Efendim selamlar getirdik diyor. Tekrâla aleyküm selam. Onlara selam gönderenlere selam götürün. Allah razı olsun. Müritlerinize vermiş olduğunuz derslerde akşama aksama olduğu zaman o verilen dersler geri alınır mı? Ayrıca uzun müddet yapmaz ise ne olacak? Tekrar mı dönecek. Allah razı olsun bir cevap verin diyor. Tabi bu dersleri yapamamak ahde vefa etmemek demektir. Tazelenmesi iyidir ama aslında şey yapmaz yani kendisinin bağlılığı olduğu müddetçe bağlılık kopmaz. Fakat bizim böyle sohbetimize gelip ders verildiği diye esnada tazelenmesi o üzüntüsünde giderir. Bundan sonra mutlaka yapmaya çalışsın. Ben vaktın evinde kalan birisiyim. Benimle kalan arkadaşlar evde cinlerin olduğunu söylüyorlar. Bayağı korkuyorlar. Günlerin insan üzerine tesirlerini açıklar mısınız? Şimdi, muhterem kardeşlerim, bu gibi şeyleri insan zihnine taktı mı, iyi olmaz. Şimdi biliyoruz ki şu havada milyonlarca mikrop var. Yani şu teneffüs ettiğimiz havada, elinizde, gıdamızda, yani birçok şeyde, içtiğiniz suda bir sürü şeyler var. Sonra akşam oldu mu, insan kafasına böyle bir şey taktı mı, korkudan ölür çatlar. Yani kötü şeyleri zihnine insanın sokmaması lazım. İnsanın yanında melekler var, içinde şeytan var, çevresinde cinler var ama bunu bastıra bastıra düşündü mü bastına bak, zihnini taka taka bu şey yaptı mı o zaman iyi olmaz. Onun için bu gibi şeylerle bilmeden abuk sabuk, gelişi güzel kimse ilerleyen konuşup da başkalarını üzmesin, kendisi de üzülmesin. Her yerde melek şeytan olur. Kâne minev cinni fetesekâ'n-i emr Şeytan da cinlerin bir çeşididir yani aslında. Şeytanın her yerde olduğunu, içimizde olduğunu hadis-i şerifler bildiriyor. Yani bunun için korkuya düşmekten ziyade Allah'ın da her yerde olduğunu bilip saygısının tadınmalı, insan Allah'a dayanmalı. Yani bir düşünce farkıyla insan morali yerine gelebilir ama ters düşüncelerle hırttırıp oynatabilir, deli divane olabilir. Yanlış şeyleri söylemeyin birbirinize. Hele bilmediğiniz şeyleri hiç söylemeyin. Bu evde cinler var. Gördün mü? Yok. Bir ses duydum. E bir, başka şeydir veya işte bir sürü tıktırtı oluyor. Yani her tıktırtıdan insan yüreğini hoplatırsa hakikaten delirir. Yani biraz bu konularda tabi olmaya çalışın. Bile bilmediğiniz şu cin çarptı, şöyle oldu, böyle oldu, büyüdü, bilmem neydi. Bu gibi bilinmeyen şeylere zihninizi fazla takmayın. Zihnin takılması daha zararlı oluyor. Allah'a tevekkül edin, Allah'a tevekkül edene onların hiçbir zararı olmadığını bilin. Tamam. Yeteren yeterekler. Al Allah'e tevbe hazır. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah'a yeter. Bu kadar. İmlehu leyseluh sultanun ala dizlameni ve ala Rabbihim Şeytan'ın ve cinlerin ve diğer mahlukların efendim Allah'a tevekkül edenlere bir zararı olamayacağını bu ayet kelime bildiriyor. Tamam. O zaman Allah'a tam tevekkül edeceksiniz. Birisine akrep sokmuş. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'a sığınsaydı, şu duası iyi okusaydı akrep onu sokmazdı akşam. Çölde kalıyorlar, yürüyorlar, gidiyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar tabii. Her zaman herkesin başına gelebilir. Euzubi kelimatillahi tammati ve esmaihi küllaha min şerri haraka ve zera ve dera. Böyle bir Allah'a sığınırsa insan, akrep sokmazdı. Akrep, akrep Olabilir diye insan sabaha kadar nöbet tutacak değil, zihnini böyle bir şeye takması iyi değil. Kula edersiniz, Allah' sığınırsınız, geçer. Vakfımızın evlerinde okumuş bir kardeşimiz, üniversiteyi kazanınca, ben hocama bağlıyım ama, derslerimi yapacağım ama, benim bu cemaatte şu var, bu var, bu yüzden başka cemaatte kalacağım diyor. Sakın ha, öyle bir şey yapmasın. Sonra, öyle bağlıyım, mağlıyım derken, şey yapar gider. Kardeşleri kusurlu ise bile insan kardeşlerden ayrılmaz. Kusurlu düzeltmek için yanında bulunur. Kardeşler istifade etmek için değildir. Hizmet etmek içindir. Bizim dinimizde, tasavvufumuzda yer ol ama bar olmaz. Kaydeti vardır. Dost ol ama yük olma. Sen hizmet et. Sen kardeşten bir şey bekleme. Bayanlar rabıtayı nasıl yapmalıdır? Rabıtayı şeydir. Erkeklerin yaptığı gibi yapacaklar. Bir farkı yok. Kadınla erkek arasında rabıta yapmakta. Yalnız bazı besveteler çıkmıştır. Efendim, şimdi ondan soruluyor bu soru. Nasıl yapsın? Kocasının yanında düşünsün, babasının yanında düşünsün, erke, erkek kardeşinin yanında düşünsün, onlar da bir grup halinde oturuyorlar diye düşünsün. Koca efendilerin de karşısında büyük pirleriyle, şeyhleriyle beraber oturuyor diye düşünsün. Böyle cami gibi, vaaz yeri gibi mübarek bir yerde düşünsün, öyle rabıta yapsın. Aklına öteki şeytani şeyler başkalarının ıvır lafları var, duyuyorum. Güler misin, ağlar mısın? Onlar gelmez. Sıralarımız var, dua buyurun diyor. Allah üstün muvaffakiyetler versin Müslümanlara. Gerçekten iyi yetişmeleri lazım ki, şey yapabilsinler, kafirleri yenebilsinler. Teknolojik gerilik, efendim, askeri hizmete, askeri hizmet dini inhilale yol açıyor. Onun için ne yapıp yapıp, iyi yetiştirmek zorundayız askerlik arkadaşım kendisine büyü yapıldığını ve bunun hangi amaca hizmetle yapıldığını bilmek istiyordu. Ben de perşembe askerliğimi bitirdim ve kapıdan çıkarken bana bu kağıdı verdi. Ben de size bu kağıdı gösterip arkadaşıma tekrar kağıdı yollayacağıma söz verdim. Ayrıca buraya gelmeden abim lüzeden telefon açtı ve çok çok selam etti. Aleykümselam. ''Büyü ile ilgili hadis şerifleri ve Kur'an'ın elindeki emirleri bize bir anlatırsanız size mümettar oluruz.'' diyor. Şimdi şöyle bir büyü muska kağıdı var. Tabi bunların yazılarını okumak çok zordur. Zaten yazan da ne yazdığını bilmeden yazar. Onun için. Efendim böyle kopya ile bir takım harfler vesaire filan konulur her ne olursa olsun, her ne maksatla yapılırsa yapılsın, büyüye karşı Kur'an-ı Kerim'de kul huvallahu ahad, kul euzü birabbil kul euzü birabbil sureleri nazil olmuştur. Bunları okuyanlar büyü tesir etmez. O, o Bu surelerin şeylerini okusun kardeşlerimiz, tesirlerini okusunlar ve onlara bildirsinler bu büyü yapıldı denilen insanlara Fatiha'yı Ayetel Kürsi'yi gönül Allah hadi kuluuzu bir Rabbil tarafından kuluuzu okumalarını tavsiye etsinler. hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Adak kurbanını fakir olmayanlar da yiyebilir mi? A Adak kurbanını sahibi yiyemez. Yani adadı kimselere yedirebilir. Yani illa fakir yemesi diye bir mecburiyeti yoktur. Adağının niyetine göredir. Yalnız kendisi yersin. Bir pür şiddet kağıt geldi, bu da aşağıda sırası aşağıda gelir diye korkuyordum, bunu okumadan gidersem eksik olacaktı, şey yapıyorum. Efendim birisi altına ismimi de yazmış diyor ki, muhterem hocam, 30 yaşındayım diyor, bekarım diyor, fakirlik suç mu diyor, suç değil, Allah zenginliği veriyor, bir şey değil yani, ben de, ben de tebeb olmuş değil mi yani? Allah'ın imtihanı, bana hiç kimse yardımcı olmuyor size ve Mahmut Efendiye ileri gelen Müslümanlara derdini ilettim. Yardımcı olmayı bırak mektubumun cevabını bile yazmadınız diyor. Müslümandan kardeştir. Kardeşlik bu mudur? Hayır diye cevap kendisi veriyor. Kardeşlik bu değildir diyor. Referans da verdim. Yani adres verdim, şey verdim. Efendim cevap yok. Manevi ibret çekiyorum. Kötü yola düşersem sizler de mesulsünüz babam yok, Rabb'ımın katında davacıyım, Allah rızası için yardımcı olun, Allah'ın selamını sunarım, Allah'a emanet olun yani hem e, eziyor, suyumuzu çıkartıyor hem de gene dua ediyor sağ olsun Sonunda. <gülüyor> referans diyor ama referans yok, bir isim var Ahmet diye bu kardeşimize yardımcı olun nedir yani evlenmek mi istiyor iş mi istiyor, güç mi istiyor yani biz elimizden geldiğince herkese yardımcı olmak istiyoruz ama doğrusu tam da yardımcı da olamıyoruz her bakımdan. Çünkü kolay değil. Bir insanla bir arkadaş yakından meşgul olursa o daha iyi takip eder. Ama ben bin tane insanla adını bile soramam, tam takip edemem. Yani bir arkadaş sahip olsun da biz de bu beddalara uğramayalım. O da rahat etsin, biz de rahat edelim. Doğru, Müslümanın Müslümana yardımcı olması lazım. Efendim, derdini bir anlayın. Ahmet, En Türk diye bir kardeşimizmiş. Derdini anlayın. Yardımını nasıl yapabileceğini şey yapın, düşünün, kararlaştırın, elimizden geldiğince yardım edelim. Herkes bizim para babası sanıyor. Yani sandıklarla para var filan sanıyor bizde. Herkes bizden bile maddi yardım istiyor. Aslında bizim öyle bir imkanımız yok. Bizim paraya ihtiyacımız var. Nasıl ihtiyacımız var? Caminin kenarını yapacağız, okul yapacağız, yurt yapacağız, fakir efendim TBB'lerin borçlarını yetiştireceğiz. Çocuklar aç kalmayacak. Açık kalmayacak. Açları pişecek. Üstleri giyecek Efendim işte radyo yayın, yayınları yapacağız. Televizyon kuracağız. Efendim fabrika kuracağız. İş sahası açacağız. Yani bin türlü derdimiz var. Yani bizim de hani paramız çok olup da böyle yanımıza saklayıp da bağırtmaktan kaçırdığımız gibi bir durum yok. Benim şahsen de şahsi borçlarım da var sağa sola teşebbüslerim de var evet mülklerinden bazı satarsam para sahibi olurum ama sizde bir para sahibi olsanız herkese bir de parayı herkes hatta da birden vermiyor bir anlıyor haklı mı haksız mı geçenlerde birisi geçen seneler birisi geldi bana buradan çıkarken hocam dedi sırayı rahim yapmak mı? gidiyor bana sormasın sevap tabi silah rahim yapmak sevap şekil şüphe yok Silah-ı Rahim yapmak sevaptır. dedim. E cevap, fetva'ya cevap verdik. Sevaptır. Peki hocam dedi, o halde dedi, ben memleketime gireceğim. Çık bana şu kadar bin lira para dedi. <gülüyor> Uzak bir yere de gidecekmiş. Yani bu Anadolu'nun doğusunun bilmem neresinden dağına gidecekmiş. Çok para lazımmış. Şu kadar para verdim. O zaman yanımda zengin Bahattin kardeşimiz vardı. Şununla meşhur ol Bahattin dedim. Hacı Bahattin kardeşimize. Onun da kanatlı kuyruklu bir şey, arabası var. Arabasına almış bu kardeşi. Demiş ki, gel, seni şey yapayım, götüreyim nereye gitmek istiyorsan, kapı kapıya götüreyim, bilet alayım, efendim bilmem e, şey yapayım, yani sana bilet parası vermeyeceğim, senin gitmeni sağlayacak, bileti alacağım filan. ya da indi kaçtı diyor. Yani e, sıla Rahim sevap, ver parayı cebine alıp sıla Rahim'e de gitmeyecek. Çünkü gitmek isteseydi de öteki arkadaş parasını verecekti ama o tüccar kurulan, benim gibi saht değil. Ben memurluktan hocalaya geçmeyin safı. O tüccar gel arabama demiş, nereye gideceksin demiş, bileti alayım demiş. Yani ben ona para versin diye dedim, yani zengin diye dedim, benim yanımda para yok diye dedim. Ama o bir incelemiş, kurcayalamış. Yani hak etmişse yardım etmek lazım bazıları da hak etmediği için istediğinden asıl mağdurlar da hakikaten mağdur olabiliyorlar. İşte asıl mağdur ile sağ solu istismar edenler fark edilsin diye yakından tanımak lazım. Gidip görmek lazım. Birisi geliyordu bizden yiyecek içecek istiyordu. Para istiyordu. Tamam dedik senin yiyeceğini, içeceğini, pirincini, ununu karşılayalım. Abim arabasının arkasına attı şeyleri, çuvalları, muvalları adam evini göstermiyor bir türlü. Ya kardeşim, e şurada indir beni. Tamam, ben bak arabanla geldim, sen de işindesin, evin kapısına kadar işte şu erzatı bırakacağız. Göstermedi diyor. E Böyleleriyle de, de uğraşmak zor oluyor. Uğraşacak vaktimiz de olmuyorlar. Yani biz şimdi burada bir vaaz veriyoruz, eh Allah razı olsun diyenler oluyor. Çok güzel böyle teşekkür edenler de var beddua edenler de oluyor tabi yapmadınız işimizi kaç defa söyledik cevap vermediniz. Ben, benim mektupları okumaya vaktim olmuyor. Bunlara da her zaman cevap vermeye vaktim olmuyor. Her gün vaktim olmuyor. Şu anda benim sırtım sırılsıklam ve şuradan gelen soğuktan dolayı ağrımaya başladı. E, belki de akşama bundan dolayı hasta olabilir yani insan. Yani biz öyle sizin mektuplarınızı okuyacak cevap verecek. Sekreterya ya efendim şeye devlet dairesi değiliz biz yani o kadar imkanımız yok çoğunu okuyamıyoruz bile ama vaktimiz olduğu zaman saate bakıyoruz şimdi saat 7 tamam 8'e yirmi kalaya kadar 40 dakika bugün vaktim var feda olsun arkadaşlarımıza vaktimiz vaktimiz olduğu zaman şey yapıyoruz Otuyoruz, yazıyoruz çiziyoruz paramız olduğu zaman veriyoruz tabi birisi İlyas'ın bu Ahmet Ertik kardeşimizde. neredeyse bu Efe kardeşimiz Hacettepe Üniversitesi'nden yani adres yazsın. Ben isminle çık diyeceğim, çıkmayacağım. Olmaz. Geçenlerde birisi geldi, bize soru soruyor. Hocam diyor, çarşaf örtmek farz değil mi? Değil dedim. İnsan neyle örtünürse örtünür. Yani ya çarşaf bulur, çarşaf bulur, örtünür, ya battaniye bulur, battaniye örtünür, ya saya olur, ya harmani olur, ya bilmem ne olur. Delilinle, tamam dedim, kitapları getireyim. Bir dahaki hafta koltuğun altında kitapları aldım, uğraştım, gidindim, sayfalarını kıvırdım, kağıtları koydum. Kadın yok ortada. E hani sordun cevabını niye almaya gelmiyorsun? E, Hakkabazlık mı? Oyunacak mı bu? Hacettepe Üniversitesi'nden Çapa Fakültesi Fizik Tedavi Bölümüne yataya geçip yatmak isteyen iki arkadaşımız var. Dua diyorlar Peki Allah yardımcımız duyarı olsun. Muhaffak eylesin şahsi bir meselem için sizinle muhakkak görüşmem lazım. Allah razı olsun. İnşallah görüşürüz. Kardeşimiz ayak olup kurduktuğu şirket ortak kardeşlerimize devletin verdiği enflasyondan düşük faizli kredileri, mesela konut kredisi, ev hanımlarına verilmek istenen makine kredisi gibi e e kredileri hep bizim dışımızdakiler kullanıp güçleniyorlar. Biz niye kullanmayalım? Buna din alimlerimiz cevap vermeli gibi fikirlerle kardeşlerimizi bu krediler için başvurumda bulunmaya teşvik ediyorlarmış. Bunu Halil gelen çocuğa, Hayrettin Karaman Hoca'ya soru, fedfa aldıktan sonra uyur, uygulayacağız diyorlarmış. Ne buyuruyorsunuz? E fesahi sorsunlar bakalım. Master sınavına gireceğim. Arkadaşlarımla birlikte duanızı bekliyoruz diye Allah üstün muvaffak yetersin. Namaz bitiminde sağa ve sola verilen selamlarda omuz üçlerine değil de karşıya. Yani omuz hizasının karşısına bakılmasının hükmü nedir? Namaz içerisinde gözlerin başka yerlere kaymasını nasıl engelleyebiliriz? Şimdi tabi namazda sağa sola selam vermek, kiramen katimin meleklerine verilen selam olduğundan şöyle verilmesi lazım. Tabi o omuzun taburasında mı oturuyor? Yoksa buraya doğru uzanıyor mu? Çok mühim değil yani şöyle omuz ucuna bakacak ama biraz şeye bakıyorsa yanlış oluyor. Aslında omuz ucuna bakması lazım. Namaz içerisinde gözlerin başka yere kaymaması lazım şeyza mahaline bakmalı. Bu içinde olmalı ve okuduğu sürelerin manasını zihninden takip etmeli. Ankara'dan babamın ve kardeşlerimizin selam var diyor. Allah aleküm selam gönderenden, götürenden razı olsun, Sağolsunlar. Almanya'dan çalışıyorum. Rüya görmüş. Bizim İhsad'daki dünkü dersimize geldikten sonra rüya görmüş. O rüyası inşallah yani bizim bir sofrada ikramlarımız oluyormuş. Ders almaya işarettir. Tasavvufa girmeye. Şu bizim talif ettiğimiz zikirleri yatsınlar. Babamın namaz kılması için dua etmenizi rica ediyorum diyor. Demek ki babası namaz kılmayan bir kimse. Allah günle şaşıranlara Müslüman evlatlarına doğru yolu göstersin. Namazsızlara namazın kıymetini anlatsın. Şu güzel günler hürmetine tevzekar eylesin. Yolunda daim zikrinde kayım eylesin. Ben geçen pazar gelmiş beyimin durumunu size anlatmıştım. Beyim hala evde yok. Ayda bir geliyor. Allah razı olsun daha buyurunuz. Evine dönsün. Çocuklar babasız durmuyorlar. Allah razı olsun. Tabi Allah islah etsin. Evlenmiş efendim çoluk çocuk sahibi olmuş kadıncağız evde. Efendim bey ortalıkta yok. getirmiyor yiyecek içecek getirmiyor eve. Efendim. Ondan pereşen. Allah herifi israf etsin. Gol düzgün bir adam eylesin. Bunlara da yardım eylesin. Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Her taraf karanlık. Yalnız başında sarıyla yüzü görünüyordu, Hiç konuşmadı. Tabir edebilir misiniz? Allah mübarek etsin. Hayır olsun. Sünnetin seniyesine efendim ee, daha ihtimanlı bir şekilde sarılıp sünnetine uygun yaşama gayret etsin. Bunu gören kardeşimiz. Neresinde bunlar? Ablam eniştem ve doğalacak çocukları için dua eder misiniz? Allah hayırlı evlat versin. Kurtarsın hayırlısıyla. ...evlatları hayırlı olsun. Amin diyeyim. Sizden dua almak için, benden ve sizden ...dua almak için şey yapıyorlar. Sanat Bölümü. Öğrencisiyim. Ailemle anlaşamıyoruz. Okuduğum bölüm İslamiyet'e uygun değil. Arkadaşlarla anlaşamıyoruz diyor. bir bölümündeymiş. Sanat tarihi okuyacak yerde Hristiyanlık ve mitoloji okuyoruz diyor. Yunan mitolojisini. Daha yazık fakültelerimizin haline. bölüme devam etmesi uygun değil bu haliyle. Efendim, bir ilahiyat Fakültesi'ne veyahut böyle dini duygularını şey yapabileceği Edebiyat Fakültesi'nin Türk dili ve Edebiyatı, Arafar Sörevisi filan gibi bir bölümüne gitmesi uygun olur. Böyle bir yere geçmesini tavsiye ederim. Evet. Uygun olmayan yerde okumak mecburiyeti yok, zaten kızdır, şeyde değil, erkekler kadar da şey değil, sıkıntısı yoktur. Hayırlı, bon kazançlı bir işe girmek için dua ediyor, istiyor bir kardeşimiz. Allah helal kazançlı bir yer nasip eylesin, hayırlı olsun. <gülüyor> Ayet-i kerimesinde gelmesine edilen zalimler kimlerdir? Hangi tür yaşayış ve işler kişiyi zalim yapar ve zalimlerden olur kişi? O ayetin tefsirine baksın. Şimdi burada uzun boylu yeni bir bahis açacak halde değiliz. Zalimlerin her çeşidine yardımcı olmak günahtır. Bilhassa yönetimde bulunup da efendim kendi elindeki imkan ve iktidar ve fırsatları zulme kullananlara destek olmak uygun olmaz. Efendim o bakımdan yani bu gibi şeylerden kaçınması lazım. İster Müslüman, ister gayrimüslim olsun. Zalim oldu mu, zalime yardımcı olunmaz. Hakkı söylemek, durum karşısına çıkmak lazım. Kendisinin münafık veya fasık olduğundan şüphelenen bir kimse ne yapmazdır? Fasık veya münafık insanların ne tür hal ve durumları ile tanıyabiliriz? Fasık günaha Allah'ın haram kıldığı işlere dalan ve onu yapan kimsedir. Bu bellidir. İçki içer, kumar oynar, harama bakar vesaire. münafık da Hadis-i şeriflerde tarif edilmiştir, konuşuyor zaman yala, yalan konuşur, vaad ettiği zaman vaadinden döner, kendisine güvenildiği zaman güveni boşa çıkartacak işler yapar. Dönektir yani, bu da münafık demektir. Bu gibi huylar varsa bunlardan kurtulmaya çalışsın, İmam Gazi Ali'nin iddiayı okumasını tavsiye ederim. hicay Ulum'dan efendim cilt 3 sayfa 516 filan diye bir taberaniden Ebu Ümane Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadisi şerifi nakletmiş. Efendim sizden sonra öyle insanlar gelecek ki her türlü ve e, türlü ve çeşitli yemekleri yiyecekler. Renkli ve rahat binitlere binecekler. Rengarenk güzel kadınlarla evlen evlenecekler. Kat kat nefis kumaşlar giyecekler. Onların mideleri var, var ki az ile doymaz. Onların bir istekleri var ki çoğu kanaat hasil etmez. Dünyaya bağlanmışlardır. Akşam sabah düşündükleri ve tatlıları dünyalıktır. Onu Allah'ın u Teala'nın dışında ilah ve Rablarından başka Rab kabul ederler. Dünyaya yani. Bütün çabaları dünya içindir. Yalnız heva ve heveslerinin peşinde koşarlar. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in katkı sözü şudur ki sizin veya onların peşinden sizden sonra veya onlardan sonra gelenlerden o güne yetişenler Bunlara selam bile vermesin, hassasını ziyaret etmesin, cenazelerine gitmesin ve büyüklerine hürmet göstermesin. Yine bunları yapanlar İslamiyet'in yıkılmasına yardım etmiş olurlar diye. Ehli dünyanın efendim hakkındaki bir hadis-i şerfi efendim, ne niyetleyse buraya yazmış göndermiş. O biz de okumuş olduk, tebliğ etmiş olduk. Bir arkadaşın fabrikası yandıktan sonra benden bir milyar, milyara yakın fatura aldı. İşlerinin zararını karşılamak için ve sigorta şirketiyle mahkemelik oldu ve beni mahkemeye şahit olarak getirdi ve ben de gittim ve bana bu şahsa bir mily, milyarlık mal verdim mi diye hakim hanım sordu. Ben de verdim dedim. Faturaları sordu. Faturanın benim firmama ait olduğunu söyledim. Bu benim. Faturayı verdiğim firma sahibi bana 20 milyon vermeyi taahhüt etti. Tabii ki mahkemeyi kazanıp Siborteş şirketten parayı alırsa ve benim de bu faturaları kesmemin sebebi işlerimin bozuk olması ve maliyeye 50 milyon vergi borcumun olması ve işlerimin bozuk oluşundan işlerimi kapattıracağımdandı. Şehir Hikmet'e göre benim bu konuda şahitlik ve paradan alacağım paranın durumunu aydınlatır mısınız? Şahitliği, yalancı şahitlik olmuş, alacağı para da haram para olacak. Mümin işi, ne dedik? Mümin işi, rengi olmaz. Yani yanar döner, eğri büğrü olmaz. Müminin işi safa olur, kimsenin yalanına ortak olmaz. Yani durup dururken böyle şey yapıp da, sigorta şirketinden para gelecek. Yani birisinin haksız şeyi öbür tarafa gelecek olmayan şey. Bunlar İslam'da yoktur. Halbence kuruma para yatırmak faiz midir, değil midir? Hayır, faiz değildir. İşletiyorlar. İşletme kar ortaklığı olarak veriyor. Ben bugün oruçluyum ve aynı zamanda bugün sabah erkenden bir şahsa gittim ve sohbetten sonra ikramımda bulundu. Ben de oruçlu olduğumu söyledim. Acaba orada orucumu bozup onların yemeğine mi katılmam gerektirdi? Evet böyle bu konuda açıklamalar vardır. Peygamber Efendimiz efendim oruçlu olup da davet edildiği yerde yemeğe oturmayan bir kimseye bak bu arkadaşın senin için külfet etmiş sofra kurmuş, sen niye şey yapmıyorsun, ye yemeğini orucu başka zaman ödersin buyurmuştur. Ama o arkadaşı tarımayacak. Herhalde bir maç kazanındı korkma ya soray Fenerbahçe bir şey olmuştur. Finalde yenmiştik. Milletin maçı işi gücü. Evet. Ayağım ağrıyor, Dua buyurun diyor. Allah sıhhat, afiyet Ağrılardan, kesalardan, cefalardan her türlü şeyden kurtar. Yani şey, oruç arkadaş darılacaksa bozulabilir. İşaret ederse bozulmayabilir. Anlayış gösterirse. O bunun kandil gününü bozulmaması uygun olmuş. Allah kabul etsin. Hak Yol Vakfı'nın hizmet birimlerini açıklarsanız, yeni görüşlerimizi, önerilerimizi iletmek için inşallah gayret içinde olmamıza vesile olursunuz. Saygılarımı sunarım diyor. Bizim Hak Yol Vakfı'nız var. Sağlık Vakfı'nız var. İlim, Kültür, Sanat Vakfı'nız var. Üç tane vakfımız var. Çeşitli derneklerimiz, yüzlerce şubemiz var. Bu şube ve dernek ve kuruluşlarla efendim İslam'ı öğretmeye, yaymaya. Kardeşlerimize hizmet etmeye, sağlıklarını korumaya, tedavilerini yapmaya gayret ediyoruz. Efendim, yaygın ve örgün eğitimi yapıyoruz. Yani hem sistematik bir tarzda okul açıp, okulda çocuk yetiştiriyoruz, hem de gazete, mecmua, radyo gibi yayınlarla, vaaz vesaire, konferans gibi çalışmalarla Allah'ın dinine, karınca karınca bir şeyler, yardımları yapmaya gayret ediyoruz. İlim-Türtür Sanat Vakfımızın, yol Vakfımızın, Sağlık Vakfımızın tüzüklerini buraya getirtebiliriz. Önümüzdeki şeylerde, haftalarda veyahut bu kardeşlerimize şimdi verebilirler isteyen kardeşimize. Bu vakıflarımıza ve derneklerimize yardımcı olun. Girin ve çalışın. Kadın derneklerimiz var. Kadınlar arasında eğitim ve diğer faaliyetleri yapıyorlar. Efendim çevre kültür tarih derneklerimiz var. Bulundukları çevrede Milli, manevi değerlerimizi öğretmeye ve geliştirmeye çalışıyorlar. Çeşitli hayır kurumlarımız var. Onları öğrenin, katılın, hayıra iştirak edin. Hayırları topluca yapınca bereketi çok oluyor. Benim adım Kalanca, Maraş doğumluyum. İmam Hatip mezunuymuş. Yani teknik halini bitirmiş, bir meslek sahibi olmuş. Ondan sonra üniversiteye girmiş, veteriner fakültesini kazanmış. Efendim, karar veremiyorum diye. Hakikaten kararsız olduğu belli çünkü bir o, bir o. Yani insan kendisi mütahası olduysa girsin, çalışmaya başlasın. E Ondan korktuysa, x şuaları bilmem rahatsız ediyor, bilmem ne, şöyle böyle, veteriner olacaksa kazanmış, tamam ona devam etsin. Başlamak, başlamak, bir mecburiyet getirir insana, onu bitirmeye çalışması lazım. Nafile bir namaza insan, Allah'ın diye başladı mı, bozulursa ödemesi fazla olur. Neden? Başladı. Başlamasaydı yani böyle bir eğitimi lüzum varsa okusun, lüzum yoksa bir meslek sahibi olsa o mesleğinde yürüsün gitsin. Yani ömrünü zayi etmesin. ilim dini ilim olmadıktan sonra bir tanesi yeter, bir meslek sahibi olacak, kazanacak işte. Arabalar için yaptırılan kaskır sigortaları dinen caiz midir? orta uygun görülmüyor alimlerimiz tarafından. Çünkü e, efendim birileri bir şeyler yatırıyor, ötekiler efendim bir şeyler alıyor. Ancak şu şekilde olabilir. Yardımlaşma sandığı tarzında olursa, yani birimizden birisine bir felaket gelirse şu aidatları birlikteyle duralım. Ona yardımcı yardımımız olsun tarzında bir yardımlaşma sandığı. Tekâfül efendim muavenet tarzında olursa caiz olabilir. Ama bugün Türkiye'deki e, sigortaların bir kısmı mecburidir. Mesela araba taşıt trafik sigortası mecburiyettir. Kasko ihtiyaridir. Ama taşıt sigortası mecburiyettir. Sigortasız araba seferi bile çıkamaz. O bakımdan mecburen yapılıyor. İslami noktada caiz görmeyenler ekseriyette, caiz görenler de var. Ama işleyiş tarzı itibariyle efendim işte Tam halka faydalı olmuyor, sigortacılar kar ediyor. O bakımdan kasko müzgür olmadığından yaptırmayabilir. Fakat yardımlaşma şuuruyla olduğu zaman da insanı kurtarıyor. Mesela bir arkadaşın odun deposu yandı, 5 milyarlık zarar yaktılar kasten. O da sigortalıymış, sigortadan aldı, böylece bu yükün altında kalmamış oldu. Buna benzer şeyler oluyor. Araba büyük kaza yapınca çare oluyor. Yani devletin desteğinde aslında böyle bir şeyin olması kazaya uğrayan insanların yıkılmaması bakımından bir yardımlaşma olarak çalışırsa güzel bir şey olabiliyor. O zaman İslami bir tarafı da oluyor. Caiz de oluyor. Çalıştırma sistemi yani çalıştıran sigorta şirketlerinin menfaatine göre ayarlı olduğu için pek uygun olmuyor. Aslında bir yardım şey olarak uygun olabilir. Bir şirkette elektrici olarak çalışan bir kimse dükkan açmak istiyormuş. Efendim pek Allah hayırlı mübarek etsin. Tabii bir iş kuracak. Tek ders ve bir imtihanı var diyor. Dua istiyor. Çok sordur. Yani imtihanı kazanamadığınız zaman sınıfta kadar filan. Bu talebelerin şeylerine kızmayın, gülmeyin. Efendim, Allah muvaffak etsin. Uyku ile uyanıklık arasındayken siz gözümün önüne geldiniz. Bir anda iki kaşınızın arasını çok net bir şekilde gördüm ve dilden feyz almaya başladım. Rabı faydası 4 Böyle ola ola efendim güzel bir noktaya gelecek devam etsin efendim. Rabı dayı da ararak ne yapayım diyor kaldı yerden devam etsin. Devlet yönetimi teşvik için ev hanımlarına yüzde on faizli makine alım kredisi veriyor. Enflasyon altında olan bu krediyi ödendiğinde alım gücü olarak yarıdan da aşağı düşüyor. Bu tür krediyi almak cahit olabilir mi? Tabi devlet burada üretimi arttırmak için bunu yapıyor. Devletin bu gibi şeyler, teşviklere serayeti vardır. İslami kurulu mantık bakımından da. Bunu böyle yapmış olduğuna göre sıkışık durumda olan kimseler bundan istifade edebilirler. Eğer enflasyonun altında olduğundan geri dönüş parası kendisi kar etmiş oluyor tabii ondan rahatsız oluyorsa onu hayır kurumuna verir, telafi eder. Riyada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Riyada Peygamber Efendimiz çok suret bilip, manasını bilmemektense az suret bilip manasını bilmek daha iyidir buyurmuş. Tekrarla o halde kesilde çalışın. Görüyor İstanbul yabancıların eline geçecek mi? Yani İstanbul'u düşman işgal edecek mi? Savaş için hazırlık yapalım mı? On vesaire alalım mı? Yiyecek stok edelim mi? Şimdi bu gibi şeyleri tabii kardeşlerimiz niye soruyorlar? Gazetelerde ne bizim de tabii zaman zaman konuşmalarımızda bu meseleleri anlatıyoruz meseleleri. Balkanlarda savaş çıkabilir. Türkiye Bosna her şeye dönebilir. Rusya efendim Balkanlardan ve Kafkasya'dan Türkiye'yi kıskaç altına alıyor. Güneyden efendim Suriye'den efendim şey olabilir. Memleketin içinde şu gruplar şöyle silahlanıyor, bu gruplar böyle silahlanıyor. Bunlar hepsi doğrudur. Yani yalan değil, vehim değil, aldatmaca değil. Gerçekten bu gibi şeyler oluyor. Hakikaten şeytanın cilt attığı bir ortamda çok tehlikeli bir yüzyılda yaşıyoruz. Çok tehlikeli bir bölge oldu bölgemiz. Memleketin içinde de her yerde seyahat hürriyeti yok biliyorsunuz. Hazretelere intikal eden çeşitli sıkıntılar var. Ama gaybı efendim söylemek bize düşmez. İstikbale ait şeyler, şöyle olacak, böyle olacak, diye şeyler söylemek adaba uygun değil, doğru değildir. Yalnız istimalleri akıl gözüyle takip edip hazırlanmak lazımdır. Yani tedbir kuldandır, el-abdü'yülevdir, Vallahi yukaddir. Kul tedbirini alır, Allah ne takdir ederse o olur. Allah'a da dua ederiz, Ya Rabbi, kötü gümüler gösterme, kötü hallere düşürme, düşmanın çizmesi altında bizi ezdirme diye dua ederiz. Düşman hücum etmesin diye de kuvvetli olma, tedbirli olma, hazırlıklı olma dikkat ederiz. Hazırlıklı olmak lazım. Yani gafil durulacak zaman değildir. Her zaman her yerde tehlikeli şeyler olabiliyor. Benim temennim hiç yabancıların elinde memleketimizin bir karış toprağının bile geçmemesidir. Duaım öyledir. Efendim dileğim, tememliğim öyledir. Allah geçirmesin, düşürmesin ama biz de çalışalım, hazırlanalım, tedbirli olalım. Şimdi uygun mahallelere taşınmak lazım. Evinin emniyetini sağlamaya çalışmak lazım. İyi arkadaşlarla bir arada grup halinde oturmak lazım. Efendim işte su, sular kesildiği zaman bir kuyusu olan bir yer olursa daha iyi olur. Şöyle bir güzel Banyo e, semtinde vesaire de. İşte biraz evinde tabi e, fırında ekmek çıkması vesaire olduğu zaman böyle açıkta kalmayacak gibi tedbiri hazırlığı olursa her zaman için iyidir. Peygamber Efendimiz evde beş şeyin bulunması berekettir diyor. Değirmen, çakmak, kuyu, efendim ocak, fırın yani ve efendim bir şey daha böyle. ve Bunların hepsi nedir? Yani insanın kendi kendine yeterli halde bir eve sahip olması. Şimdi bu apartmanlar vesairelerde. E Şehirin içinde yaşam biraz zor oluyor. Onun için ben tabi şöyle gecekonduyu daha çok seviyorum apartman dairesinde. Hiç olmazsa toprağı var. Hiç olmazsa bahçesinde domates, maydanoz filan ekilebiliyor. Hiç olmazsa efendim belki bir yerinde kuyusu olan bir yer olursa filan daha iyi olabilir. Büyük şehirlerin dertleri büyük. Geçende resmi ağızlardan sular mikroplu olabilir diye söylediler. Onun için biz bu gibi ihtimallere karşı kardeşlerimizin böyle bazı yerlerde toplanmasını tavsiye ediyoruz. Kooperatifler kurduk. O kooperatiflerde onları yerleştirmeye gayret ediyoruz. Şehrin uzağında ucuz olduğu için yerler aldık. Oralara kardeşlerimiz, işte bu sene yapamadık ama önümüzdeki sene inşallah ev bark yaparız. Kuyu açarız. Daha rahat şeyler olur, sıkıntı az olur. Çöplerinden bile korkuyorum mahallenin. Yani şöyle arabaya binip geçerken bakıyorum bir günde köşe başında. Üç gün çöpçüler çöpü almadığı zaman sokaklarda çöplerden barikatlar oluşuyor. Geçmek mümkün olmuyor. Zor yani kalabalığın sıkıntıları var. Tabi bunların hepsine karşı kendim şahsen ailemin, çocuk çocuğumun, yakınlarımın şeyini, emniyetini düşündüğüm gibi sizin de emniyetinizi düşünüyorum. Düşünüyorum ve bunları da yazıyorum zaman zaman. E, ne yapmak gerektiğini, üzerimize düşen vazifelerin neler olduğunu açıkça yazıyorum. Dizli kapaklı bir şey yok. Silahlanın da diyorum. Ama bu silahlanma yani bugünün bu Azeri-Ermeni çatışmalarında Bosna-Hersek-Sırp-Hırvat çatışmalarında görüldüğü gibi al tüfeğiyle falan olacak şeyler değil bunlar. Yani çok net olarak görülüyor. Bugün hazırlanma devletçe olması lazım. Yani bence devlet bir silahlanma vergisi kesse, sene sene ilk başına ben veririm. Yeter ki böyle modern silahlara sahip olsun da düşman hücum edemez. Şimdi Azerbaycan'da olanları, Bosna Herçek'te olanları görüyorsunuz. Adam su bidonuna su doldurmak için çeşme kuyruğunda beklerken bir bomba geliyor ölüyor. Mezara gömerken ölüsünü, merasim esnasında bir bomba geliyor, ölüyor. Bombanın nereden geldiği belli değil. Neden? Uzak menzilli silahlarla Müslümanlara haklıyorlar. Azerbaycan'da da öyle oluyor. Efendim filanca şey, Ermeniler uzaktan bombayı yağdırıyor, yağdırıyor, yağdırıyor. Ahali bombanın altından kaçıp gidiyor uzağa. Ermeni geliyor, işgal ediyor. Çıkmıyor ki karşısına güreşsinler, Ermenize çeksinler, çelme atsınlar, alt alta üst üste boğuşsunlar. Karşısına gelmiyor ki. Binaenaleyh bu silahlanma yani şahsi silahlanmanın ötesinde bir şey. Yani ben bunu devlet adamlarımıza bir ikaz olsun diye söylüyorum. Yani yarın öbür gün böyle bir mücadele anında kıtalar arası füzele İsrail seni oradan vurabilirse senin de muhtelif yerleri vurabilecek gibi hazırlanman gerekir. Bu hazırlık bu stok olmadığı zaman durum zor olur. Bunları düşünmek lazım. Hepsini düşünmek zorundayız. Yani yarın öbür gün dünyanın bir sabah gün kalktığı zaman bir başka türlü haliyle Karşılaştığı zaman insan ne yaptığını bilmeli, ne yapacağını bilmeli. Şimdi bak bizim kardeşlerimizden burada işte şu duvarın arkasında bizim mecbaımızda çalışan memur kardeşimiz yazın yazlığa başbağalar köyüne gitti. Orada babasıyla şehit edildi. Camiye gitmişken camide şehit edildi. Buyur. Yani bunun izahı ne? Kendi memleketimizde kendi köyümüze gittiğimiz zaman... Böyle bir olayla karşılaşabiliyoruz. Bunun izahını, Bunun üzerinde durmak lazım. Önemli olay bu. Abim şehir dışında bulunmaktadır diyor birisi. İş sebebiyle yanınıza gelemedi. Selam yolladı. Aleyküm selam. Kabul buyuruyor. Buyurunuz diyor. Pekala. Allah razı olsun. Birisi bir şey göndermiş. Neşriyat listesi. Bir de bir kitap. Efendim plancaların iç yüzü diyor. Yani yazan bir dindar grup. Aleyhinde yazı yazılan da bir başka dindar grup. Yani nasıl yazılıyor? İmanları para, huyları gaz, meslekleri dilencilik olan filancaların iç yüzü diye Yemek, bir, bir kitap. Şimdi ben acilane bunu uygun görmüyorum. Neden? Müslümanın Müslümanla uğraşacak zamanı değil. Kimse kimseyi efendim, şey yapmasın diye düşünüyorum. Birkaç kez kaldı ama desten gibi maşallah ince ince yazmışlar ince gibi... bir arkadaştan şikayet ediyor, cemaatimizden bir arkadaş. Efendim onları inceleyin diyor. Pekala cebimize koyalım. Gelsin. buraya bu kimse, kayın olsa iyi olur. Tecrübeli kimse şey yapsın diyor. Evet, benim abim çok sinirli. ailesine çocuklarla karşı acımasız. Efendim, işi iyi gitmiyor, kızıyor, acısını çocuklarından çıkartıyor ya. Bu maalesef yaygın bir hastalıktır şeyde, efendim. Türkiye'mizde. Yani adamın dükkanda işi iyi gitmez, müşterilere bir şey yapamaz, eve geldiği zaman karısını döver, çocuklarını döver, Efendim, evde bir felaket olur. Bu gibi şeylere tabi düşmemesi lazım kardeşlerimizin. Bu gibi zalimlerin zulmüne maruz kalanlarda Allah kurtarsın. Allah'a mekan izafe etmek caiz mi, caiz değil mi? Hadis-i şerifte, ''Allahu yenzilü minnet sema'il sabi'yi yenzilü illet sema'il aq keyfe yenbeli en yukrema haze'l hadis'' Birisi diyor ki yani hani Allah semayı dünyaya nüzül edip yok mu benden efendim bir isteği olan istediğini yapacağım, affedeceğim, vereceğim dedi ya yani semayı dünyaya nüzül mekan değil mi Allah mekandan minezzeh değil mi? bu hadisi Şerif ve buna benzer onun yazdığı başka hadis şerifleri nasıl anlamalıyız diye bir soru soruyor bu kardeşimiz. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de Allah Hazretleri buyuruyor ki mâküm Nerede olsanız Allah yanınızda. Bu da bir yanımız mekan. Nerede olsanız Allah yanınızda diyor. Yani bunların bir mahsuru yoktur. Şemai dünyaya nüzdülünün efendim e, tabi tefsiri ve izahı vardır. O nüzülün nasıl bir nüzül olduğunu kendisi bilir. Allahu Teala Hazretlerinin işlerini kullar anlayamazlar. Ama Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş, biz de rahatsız olmadan öyle anlıyor ve şey yapıyoruz. Orada bir mekan izaresi şey yapmıyor gene. Yani her ne kadar bir birinci sema dinliyorsa da birinci semada yine geniş bir şey. Onun için Böyle buyurmuş Ne yapalım? Peygamber Efendimiz bizim bir bildiği var. Elbette onun söylediği haktır. Elbette şey efendim eee Hazreti Hazretleri mekândan münezzehtir. Her yerde hazır ve hazırdır. Dışarıdan Evet. O o inancımız tamam yani. Allah Taala Hazretlerine nekem izafe edilemez. Tamam. Ama hadis-i de böyle buyurulmuş. Muradını Allah karar edersin. Daha iyi bilir. Annem uzakta olduğu için sohbete gelemedi. Selama, selamlar var. Babam her gün Allah'a küfür ediyor. Ne yapmamız gerekli? Tabi Allah'a küfür eden bir insan ya delidir ya da bu sözleriyle deli efendim kafir olmuş oluyor. Allah yardımcıları olsun. Beraber bile bulunmaları uygun olmaz. Allah hakikatleri göstersin. Senin doğru yollar, İmanlıktan koparsın, bunları da onun Evet, Allah razı hepinizden.